Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal Merhabalar Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programının ben sunucularından Derya Tolgan. Programı teknik masada Feray Kabil ile beraber yapıyoruz. Her zamanki gibi destekçimiz Didem Bahar Yılmaz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi bugün adaların en önemli miraslarından birini, kaybolan bağcılık kültürünü konuşacağız. Yahya Kemal'in 1916 yılında Büyükada'da Vilan Bağda Adalardan yazı ettik de veda, sızlıyor bağrımız üstündeki da. Seni hatırlıyoruz Viramba dizeleriyle başlayan Viramba isimli şiiri esasında bir yazı veda şiiri. Bununla birlikte bağcılık kültürüne de esasında ışık tutuyor. Hafızamızı tazeleyen bir mekan Viramba. Çünkü zamanında üzümler Bağ bozumu şenliğiyle toplanıp üzüm teknelerinde ezilerek şuraya dönüştürülüyormuş. Bu bahsettiğimiz yer Büyükada'nın güney batısında bulunan ilk ismi Büyük Ba, sonrasında eski bağ ve nihayetinde Viranbağ ismini alan bu mevkinin en güneyindeki burun ve işte Yahya Kemal'in de şiirlerinde ölümsüzleştirdiği Viranbağ. Bugün konuğumuz Viranbağ'ın sahipleri Mustafa Nuri Devres Vakfı'ndan ve Devres ailesinden tarihçi Murat Devres bizimle. Murat hoş geldin. Hoş bulduk Derya. Seni ağırlamak çok güzel. Ben böyle hemen senin bilgilerini kısaca özetledim. Onu dinleyicilerimize aktarmak istiyorum iznimle. Çağdaş tarihi okudun. Yüksek lisans tezini Belçika Dışişleri Bakanlığı arşivleri aracılığıyla Erikyan e, Zuher, doğru inşallah telaffuz ettim, e, Jön Türk dönemselleştirilmesinin eleştirisi üzerine yazdım. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Modern Türkiye araştırmaları en doktora programına kabul edildim. Birinci iç sömürge döneminde yani 1927-1952'ye tarihleniyor. Büyük deden Necmettin Sahir Sıla'nın Tunceli ve Bingöl hakkındaki raporlarına odaklandın. doktora tezini Türk uygarlaştırıcı misyonu üzerine tana tamamlayarak 2021 yılında mezun oldun. Hala İstanbul'daki İsveç Araştırma Enstitüsü tarafından yönetilen Hatırlamalar, insan hakları, tarihsel travma ve Türkiye ile Doğu Akdeniz'de Çoğulculuğun Geleceği adlı projenin akademik koordinatörlüğünü de yapmaktasın. Eksiğim kalmamıştır umarım. Gayet yeterli der ya Çok teşekkür ederim. Peki ben bir girizgah yapayım. Çünkü seninle bu programı evvelden beri yapmak istiyorduk ama niye bugün özellikle bir sebebi var, yani nedeni var. Belki de bu son Materyal belgelerinden biri olan işte böyle birkaç ton ağırlığındaki monoblok, mermer, e, üzüm teknesi i̇şte geçen hafta sizin arazinizden bir hambadan kimliği bilinmeyen kişiler tarafından alındı. Hatta bir anda kayboldu diyebiliriz belki. Ve e, bizim işte dünya mirası adalar sosyal mecralarında duyurmamız üzerine biraz kamuoyu oluştuğu, basının dikkatini çektiği adalıların da katkılarıyla bulunduğu. Ve bugün buradasın. Tekrar teşekkürler ve sana şimdi sözü bırakacağım. E, lakin burada e, bizimle paylaştığınız çok önemli aile arşivi fotoğraflar var. E, bunları biz sosyal mecralarımızda paylaştık. E, özellikle Facebook sayfasında bu albümün e, yani tümüne yakın var fotoğraflar. Evet. Yönetim Kurulu, Vakfınızın Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Onur Devres'in şahsi arşivinden alındı. Değil mi Murat bunlar? Evet öyle. Ben söze girmem gerekirse açıklayabilirim Lütfen. zaten. Lütfen. Bir Şimdi... de Twitter ve Instagram'dan takip edebilirler dinleyicilerimiz. Bu fotoğrafları görebilirler. Tabii ki. Çok teşekkür ederim Derya. Yahya Kemal'in şiirinden bahsettin. Bunun devamında okumak şimdi zamanımızdan alacağı için ben doğrudan devam ediyorum. Yoksa bu şiir hakkında uzun uzadıya konuşabiliriz. Binli Nietzschevari Perspektif, Gionizyak, Apollonik özellikleri hepsi mevcut. Çok güzel bir şiir. Dinleyicileri okumaya tekrar davet ediyorum. Şimdi benim adayla olan ilişkimden size başlamaya başlayacağım. Benim annemle ve babam adada evlendiler ve küçükken adalara gelip gittiğimiz... Faytonları ve vapur cücurlarını, cucunalarını hatırlıyorum. Ancak bir yetişkin olarak adayla olan ilişkim 2012 senesinde Adalar Müzesi'nde rehber olarak çalışmamla başladı. Biramba arazisinin aile vakfımız olan Mustafa Nuri Devres ile olan ilişkisini bu dönemde öğrendim. Boğaz içindeki doktora öğrenimim çok siyasi bir mesele üzerineydi. 2018 yazında aile tarihimle ilgili olarak başladığım bir çalışmada Biramba'nın da kültürel tarihine değindim. 2018 yazında İngilizce olarak kaleme aldığım monografimi babamın da desteğiyle Türkçeleştirdik. Ve şu an Mustafa Nuri ve Viran Balgazinosu adlı eserim iki dilde paskıya hazır bir şekilde bekliyor. Harika. <gülüyor> Onur devresi de tam bu sırada bana e, aile arşivinden e, olan bu fotoğrafları paylaşmıştı benimle. Ve de zaten e, yayına hazırladığımız bu e, eserde de mevcut oldukları için e, bunu sizinle de paylaştım bu fotoğrafları. Ee, bu eseri yayına çevirmek için paylaştığım Adalar Vakfı yönetiminden Halim Bulutoğlu beni geçen Şubat müzede düzenlenen gazino kültürü üzerine bir sunuma konuşmacı olarak davet etmişti. Burada miras ada oluşumu ile ilgilenen ekiple tanıştım. Ee, bu ekip beni geçtiğimiz Nisan ayında Viran Gazinosu'nda bir yüksek kahve sohbetine davet etmişti. Söz konusu üzüm teknesi de bu buluşmadan birkaç hafta sonra bakı parağım, arazimizden çalındı. Bu üzüm teknesinin akıbetinden bahsetmeden önce genel anlamda adalardaki bağcılık geleneğinden bahsetmek istiyorum. Biz bugün özellikle büyük adada bağcılıktan bahsedeceğiz. Oysa daha geçmişe uzandığımızda şarap kültürü Ege'nin Megalonisos'u olan Girit'e kadar uzanıyor. Bugün şarabıyla ünlü Yunan adaları deyince akla ilk önce Girit geliyor. Bu büyük adada bağcılığın tarihi Minoalılara kadar 4 bin yıl gidiyor. Ve en ünlü üzüm çeşitleri arasında Vidiano, Vilana, Malvezia ve Kotsifali çeşitlerini saymak mümkün. Mondros Limanı'nın bulunduğu Limni adası da şarabıyla ünlü adalardan. Ve burada bağcılık 2000'li yıllardan beri bir restorasyon yaşıyor. Adriyatik denizinde bulunan Kefalonya'da ünlü Santorini ve Pisagor ile Epikür'ün ana vatanı olan Susam adalarında da çok eski bağlar var. Midilli, Sakız, Nikarya Paros ve Sifnos ile Tinos da şaraplarıyla ünlü adalar. Şarap, yağış üzüm şırasının fermantasyonu ile doğal olarak oluşan alkolü içeceğe verilen addır. Şarap üretimi bağlardan masalara ulaşana kadar 10 kademeli bir süreçten geçer. Bu, hasat bağ bozumuyla başlar, ardından saplar ayrılır ve ezme işlemi gerçekleştirilir. Maserasyon, presleme, fermantasyon işlemleri görüldükten sonra transfer yapılır ve en sonunda filtrasyondan sonra Şarap olgunlaşmaya bırakılır ve ardından şişelenip saklanır. Şarapların tat, koku ve renkleri asmaların yetiştikleri toprak, çiftleştirilen bağ çuburukları ve şarap yapma biçimleriyle alakalı olarak farklılıklar gösterir. Kırmızı, beyaz ve roze şaraplar dışında içerdiği şeker seviyesine göre sek veya hatta e, köpüklü dahi olabilen şaraplar asma kolonizasyonu sayesinde önce Akdeniz havzası, sonra da dünyanın dört bir yanındaki uygun coğrafyalarda üretile gelmiştir. Arkeologlar günümüzde bağ kültürünün neolitik cilalı yani cilalı taş döneminde milattan 8000 ila 4000 yıl önce Batı Avrasya'da Doğu Türkiye ile Güney Kafkaslar ve Zagros Dağları üçgeni arasında geçtiğini düşünmektedir. Uzmanlara göre asmanın ana vatanı yüksek ihtimalle Kafkas Dağları'ndadır ve 19. yüzyıldan beri burası evcilleştirilmiş asmanın ana vatanı olarak görülmektedir. Gürcistan'da 500'den fazla endemik bağ bulunmaktadır. Türkiye'nin güneydoğusunda ise çay önü mevkiinde milattan önce 6000 yıllarına ait üzüm çekirdekleri bulunmuştur. Tabii ki asmanın anavatanı olarak belirlenen coğrafyalardan biri de Ermenistan'a yakındır. Zira Eski Ahit'in anlatısında ilk bağcı olarak önümüze çıkan Hazreti Nuh tufandan sonra Arda Dağ'ın eteklerinde şarap üretildiği söylenmektedir. 2007 senesinde Arpa Nehri yakınlarındaki Arene yerleşkesinde yapılan araştırmalarda İrlandalı, Amerikalı ve Ermeni arkeologlar üzüm çekirdekleriyle dolu vazolar bulmuş ve dünyanın en eski e, bağ kültürünü burada bulduklarını açıklamışlardır. Yunan mitolojisine göre ise şarabın mucidi çoban Stafilos'tur. Orta Yunanistan'daki Aetolia kralı Oeneus'un çobanı olan Stafilos bir gün keçilerini her zamanki gibi güderken keçilerden birinin diğerlerinden daha geç döndüğünü ve daha keyifli olduğunu görmüş. Durumu fark edip keçiyi takip etmiş. Ve tanımadığı bir takım meyveleri yerken görmüş. Bu macerasını krala anlatmış. Oeneus ise bu meyveleri toplatıp ezdirmiş. Ve böylece söz konusu olan içeceği icat etmiş. Ve bu söz konusu içeceğe Oinos. Meyve ise Kaşfi Stafilos'un adı verilmişti. İlyada destanında Helenler Trakya adalarından de şarap tedarik etmiş. Odessa destanında ise Odysseus çok konuşan Polifema'nın tek gözünü etmeden önce onu sarhoş etmiştir. Tarihçi Tukidides'e göre Akdeniz halkı barbarlıktan anca zeytin ve asmayı ekmeği öğrenerek çıkabilmiştir. Bunun dışında bugün bağ ve asma ile pek de eşleştirilmeyen Mısır'da dahi 5500 yıllık bir geçmişe sahiptir bu kültür. Bugün bağ denince aklı ilk gelen iki ülke olan İtalya ve Fransa'da ise bu kültür ancak M.Ö. 3000 yıllarına uzanmakta. Bu iki ülkenin bağ kültürünü asıl tetikleyen kavim ise Toskana'nın eski halkı olan Etruskler. Aristoteles'in öğrencilerinden Midilli doğumlu felsefeci Theophrastus, M.Ö. 3. yüzyılda sarhoşluk üzerine yaptığı incelemede, şaraptan uzun uzadıya bahsetmiş ve bir dizi tıbbi şarabın varlığını da kayda geçirmiştir. Kadim Helen medeniyetinde, üzüm suyunun suyla karıştırıldığı doğruydu ancak, şarabın üstüne su dökülmez, tam tersine suyun üzerine şarap dökülürdü. Zira sonradan Romalıların simpozya adını vereceği simpozyon, yani içki etkinliklerindeki hitabet oyunu olan kottabelerde, zil zurna sarhoş olmak, elit erkekler için rezil olmak demekti. Teofrastus'a göre, şarap yaşlandıkça oluşan melankoliyi unutturmak için, insanları tanrı Dionysos tarafından verilmiş bir gençlik iksiriydi. Eflatun da Teofrastus'a, tısıyla aynı fikirdeydi. Zira üzüm suyunun insana yaşlansa da gençliği hatırlatan bir içecek olduğunu söylüyordu. Helenistik dönemde bağcılık o denli gelişmişti ki Roma şairlerinden Vergilius'a göre tüm Yunan bağlarını saymaya kalkışmak denizdeki kum tanelerini saymakla birdi. Şarap bazılarının tabiriyle Bizans'ın batıya vahşettiği bir hediyeydi. Konstantinopolis bağ kültürünün yayılımında kilit bir rol oynamıştı. Bizantiyon kolonisini kuran Megaralı Helenler Kadim dünyanın üzüm suyu severleri ve sarhoşları olarak bilinirdi. O denli üzüm suyu düşkünüydüler ki meyhanelerde yaşayıp evlerini şehirden gelip geçen tüccarlara kiralarlardı. Tamamen iş ile ilgilenen bu insanlar katiyen cengaver değillerdi. Öyle denirdi ki simpozyonlardaki flüt sesine o kadar alışmışlardı ki savaş borazanının sesini rüyalarında dahi duyamazlardı. Bundan dolayı olsa gerek. <gülüyor> Biraz soluklanmak ister misin? Senin seçtiğin bir parça vardı yoksa devam mı edelim? Nasıl istersen der ya. Tamam. istersen bir müzik arası verelim. Ee, Murat bizim için Zorba'yı seçti. 1946 Kazan Cakis'in e, meşhur romanından, Zorba romanından uyarlanan film müziğini dinliyoruz şimdi. Peki. Çok teşekkürler. Biz iki Giritkan diyeli olarak galiba bu parçada anlaşmıştık. <gülüyor> Teşekkürler. Şimdi istersen evet. sözünü kestim ama adalara geliyor muyuz? Çünkü adalarda bağcılık kültürü konu başlığımız biraz da. Evet, hemen devam ediyorum o zaman. Yani bin yıllık Bizans egemenliğinden sonra coğrafyaya hakim olan Haçlar ve Osmanlılar döneminde de bağcılık dönemini yitirse de yine bir şekilde tutundu. Büyük fetihten sonra Bizans'ın asmalarının bir kısmı taşınmak suretiyle özellikle Rönesans döneminde popülerleşen Malvezya şarabı adı altında popülerleştiler. Ee, şimdi bu şaraplar Avrupa'ya hatta İskandinavya'ya kadar satılarak özellikle tercih edilir olmuş, zamanla İngilizce Malmzy olarak bilinen yaygın e, üzüm suyu türünün oluşmasında rol oynamışlardı. Viranba gelecek olursak, Osman haritalarında Viranba'da Bağ'da yüzyıldan fazla bir zaman öncesinde Büyük Bağ gazinosu olarak anılan bir gazino binası mevcut olduğunu haritalardan görüyoruz. Bu viraneye çevrilmiş bağın ismi değindiğimiz üzere Yahya Kemal'in bir şiirinden geliyor. Bugün bu yer Palio Ambelos yani eski bağ olarak bilinse de bu haritada görülen Megali Ambelia yani Büyük Bağ ibaresi. Bu hı. mekanın adının değişimiyle yüzleştiğimizde kendimize sorduğumuz soru ise şu, bu Büyük Bağ ne zaman ve nasıl viraneye çevrildi? Bizans dönemi, şarap imalatçılığının bize kalmış bir mirası mı bu? E, çok lafı uzatmadan şunu söylemek istiyorum. E, Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde Tel Aviv'in güneyinde bulunan Yavna'ya yerleşiminde 1500 yıllık bir geçmişi olan bir şarap imalathanesi keşfedildi. Burada 5 e, şıra presi ile 2 milyon litre üzüm suyu üreten bir kompleks teslim Bizans döneminden kalan bu komplekse toplanan üzümler, çıplak Ayakla, üzüm teknesi diye de ifade edebileceğimiz basma zeminlerinde ezilir. Şıra kanallardan akıtılarak sekizgen şeklindeki maserasyon tanklarında bekletildikten sonra üretilen beyaz üzüm suyu kilden yapılan testlerde orgunlaştırılırdı. Bu testiler kompleksdeki fırınlarda pişirilirdi. Bizans döneminde üzüm suyu hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından tüketilmekteydi. Zira su tüketimi hasta neden olduğu için sakıncalıydı. Hı hı. Viranbağ'daki üzüm teknesi de burada çok eski zamanlara giden bir bağcılık geleneği olduğunu göstermekte. Ancak büyük ihtimalle adalardaki bağcılığa vurulan en önemli balta bir hastalıktan kaynaklanmış olabilir. 19. ve 20. yüzyıllarda bir şarap krizi dünyaya sarmıştı. Filoxera denilen hastalık ilk önce 1863'te Fransa'da görüldü. 1875'ten itibaren bir pandemi gibi yayıldı ve üretimde muazzam bir düşüş oldu. Bağcılığın yeniden canlanmasının ardından... 1899-1900 senelerinde inanılmaz bir üretim artışı yaşandı. Bu dönemde bağda da bacılı yeniden tesis edildiğini düşünebiliriz. Zira özellikle geç Osmanlı ve erken dönem Cumhuriyet tarihine baktığımızda, Türkiye'de şarapçılığa yönelik yenilenen bir ilgi olduğunu kaybetmemiz mümkün. Zaten toprağın renginden dolayı Osmanlılar adalara kısladılar demiş, nitekim toprağın ile adanın ismi arasındaki bu ilişki Kınalı adı da halen geçerlidir. Büyük adanın kuzeyinde demir madenciliği, üzerinde göçmen kuşların yuvaladığı güney yamaçlarındaki topraklarda ise üzüm bağcılığı yapılmıştır. Öte yandan denizden esen rüzgarlarla çalışan geleneksel değirmenleri de un üretiminde kullanmıştır. Adadaki üretimi belirleyen bu coğrafya unsurlardan dolayı adanın kuzey bölgesinde maden, güney yamaçlarına ise ve güney ve güneybatı kısmında mulino yani değirmen denile gelmiştir. Dolayısıyla 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar ada ekonomisinin temeli Balıkçılık dışında ılımlı iklimi ve demir zengin toprağı sayesinde tarım ve bağcılıktan oluşmaktaydı. Büyükada'daki bağların geçmişinin tam olarak ne kadar eski olduğu ise meçhul. Ancak 19. yüzyılın ortalarında İstanbul'a gelen yabancıların Büyükada'ya özellikle ün salmış şaraplarının tadımı için seyahat ettiklerini biliyoruz. Çağdaş Dünya'nın ilk bağ tarihçilerinden André 1816'da yayınladığı Topografie de Tule Vigneauble Codule adlı eserinde şöyle yazıyordu. Marmara Denizi'nde Boğaz'ın ağzında yer alan Prens Adaları'nın en dikkate değer olan, olanı Prinkipos, birkaç çeşit mükemmel kalitede üzüm veren üzüm bağlarına sahiptir. Ancak nadiren üzüm suyuna dönüştürülürler. Bağcılar onları İstanbul pazarına getirmeyi tercih ederler. Gustav Schlumberger ise Prens Adaları adreslerinde şu ifadeleri kullanıyor. Hristiyan ibadethanelerinin etrafında bazı bahçeler de yer alır liman olarak kullanılan küçük koyların kıyısında yalnızca manastırların ihtiyaçlarını karşılayan gemici ve esnafa ait birkaç ev ve belki de Bizanslı keyif düşkünlerinin de burjuvaların Marmara sularında yapacakları deniz banyolarıyla ünlü bir müzeviye yapacakları dini ziyaret arasında dinlen dinlendikleri birkaç sayfi evi bulunuyordu. Son olarak John Freelit de 1972'de yayınladığı Strolling Through İstanbul adlı eserinde şu satırları yazıyor. Manastır binaları çok ilginç kuruluşun bir kısmı şimdi bir kafe olarak hizmet veriyor. Birkaç yıl öncesine kadar keşişler çok lezzetli bir beyaz şarap suyu yaparlardı. Ancak şimdi sadece bir veya iki keşiş kaldı ve bir süredir şarap suyu alamıyoruz. Evet. İşte Adalarda Bağcılık'ın son bulmasının son nedeni ben de ise daha çok koşullara bağlıydı. Beni duyabiliyor musun? Duyuyorum Derya. ya. Ha, i̇stersen tam yeri geldi çünkü böyle bir e, ekleme yapmak istiyorum ben de 1887 yılında Amerikan elçisi Samuel Cox, Pınkibo'da tatlı hayat kitabında kaleme aldığı anılarında da Büyük Adadaki Whistler's Monastery bağlarından O'Muhtin en kaliteli şarabı sayılan Window Place'in e, üretildiğini yazıyor. Achilles Miles'in Prinkibo adayı kebir kitabında da adanın neredeyse tamamına yayılmış özellikle Büyük Adanın üzüm bağlarından bahsediliyor. Tek tek tek isimleri yazılmış onlarca belki bunu ben sosyal mecrada paylaşırım. Senin anlatımını kesmek istemiyorum ama hatta Bahçıvanlar Günü dahi varmış ve bahçıvanlara maddi manevi destek sağlanırmış. Çok teşekkür ee, ederim. Bu bağlamda ederim. bir sonuca doğru yönelmek istiyorum izinleder ya. Peki Viran Gazinos'ta ne oldu? Öncelikle biliyoruz ki burası zamanda büyük bağ gazinosuydu ve adanın güneyinde yer alan bu üzüm bağlarının bir zamanlar geniş bir alan, alanı kapsadığını biliyoruz. Şimdi e, burası e, büyük ihtimalle Rum cemaati aitti ancak müteharekeden sonra Pars e, inanırsak Barbarian'in oğlu olan bir Kiryako tarafından satın alınmıştı. Ardından e, Emlak ve Eitan Bankası 1926 ile 1946 arasında bu araziye sahip oldu. Ve 1935'te Başkomiser Fuat vasıtasıyla e, tanıdığı bu araziyi 1945'te büyük büyük babam Mustafa Nur Devres resmen satın aldı. E, buradaki gazimo binasını restore etti ve bağları tekrar ihya etti. Burada üzüm e, prodüksiyonu tekrar hayata geçirip gazimo kültürünün devam etmesine vesile oldu. 1963 e, 1955 yılında burayı bir vakfa dönüştürdü ve 1963 yılında da e, bu dünyayı terk etti ve rahmete kavuştu. Ee, şimdi şunu da söylemek gerekir ki e, gazino binası 1970'lerde meçhuk hale geldi. Çünkü 1977'den beri vakfımız e, bir davanın e, mağduru ve e, bu arazi üzerindeki e, mevcudiyetimizi muhafaza etmek için de e, can başla mücadele ediyoruz. E, şimdi e, vaktimiz az olduğundan dolayı ben şunu da söylemek istiyorum e, Derya. E, biz e, Açık Radyo'daki bu yayını ve Üzüm Teknesi'nin Özellikle e, duyarlı adalıların e, hassasiyeti sayesinde bulunmuş olmasını ve yerel yönetimin etkili siyasetiyle de bize teslim edilmiş olmasından dolayı çok müteşekkiriz. Ve Açık Radyo'daki bu yol e, yayını kullanarak aslında adalar genelinde bir e, Adalar Bağcılık Derneği'nin kurulması için açık çağrı e, yapmak istiyorum. E, bu konuyla ilgilenenler, adalardaki bağcılık kültürünün yeniden tesisiyle e, ve tarihinin araştırılmasıyla ilgilenenler, Lütfen bana ulaşsınlar ve beraber İstanbul Adaları'ndaki bağcılık kültürünü tekrar tesis edelim. Bağ bozumu şenlikleri yapalım ve de en nihayetinde eğer birkaç dakikamız daha varsa ben büyük büyük babam Mustafa Nuri'nin Viran yazdığı bir şiirle Son bir dakikamız lütfen, çok seviniz. Lütfen Gün. Gülşende gül o dem ki tebessüm nisar olur. Bülbül dudaklarından öper şermsar olur. Naz-ı an gelir ahengdar olur, sihre ı aferin eninlere gül ra yar olur. Bülbül harimi buydesel mestubu bu aguşu güldele bele bine bahar olur. Narin ipek kanatlara zimbar değmesin, incitmesin yazık teni güllerde har olur. Bir aşk var ki dilde kemal in inikasıdır, bitmez bu dilde gün edebiyat olur. Her duygu her emel pınarından taşar gelir, ummanı cavidanı akar, rüyü olur. Evet, bana ayırdığınız zaman ve ilgi için çok teşekkür ediyorum Derya. Ne demek? Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün kıymetli konuğumuz, kıymetli bir mirasımızı... Bu topraklarda binlerce sene önce oluşmuş bağcılık kültürünü bize anlattı. Konuğumuz Murat Devres'ti. Murat çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve bizi dinlediğiniz için siz kıymetli dinleyicilerimiz. Size de çok teşekkürler. Adalar hepimizin diyoruz. Yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.